Bir meram, bir arz hal ve bir durum tahilü. Sesli Meram 327, Karşı Radyo 199, Tarihler 28 Eylül 2021'i gösteriyor. Anlattığımız, paylaştığımız şimdiki zamana ait seslenişler. Şimdiden büyük olasılıkla yarına çıkacak olan ahlar, vahlar ve tühler. Siyasa merkezli bir alternatif ses verme gayreti olan Sesli Meram'ın kayıt kötü, Karşı Radyo'da başlıyor bir kere daha. Anarşi, şimdi ve sonsuza kadar. 199 farklı sekansta karşı radyodan ses verdiğimiz yayının içerisinde yaranın aslında nerelerde olduğunu anlatmaya çalıştık. Bir ekranlardan bir ülke tevatürü var ediliyor çünkü genel geçer değil hiçbiri doğrudan çağ atladı bahsinin üstünden cümleler kurulurken ekranlardan ve sağdan ve soldan ve şuradan ve buradan bir ülkenin saydığında yıkımından ne halde olduğunu gözlerden bir biçimde kaçırılır. Mesele edilmesin istenir. Bir tevatür gibi meseleler üstün körü, o da yarım yamalak aksettirilirken bir uçurumun kıyısına taşındığımız hal neşeli videoların arasında gümbürtüye konuluyor. Kimi seslenişlerin görülmeye gerek dahil bulunmadığı bu sahnenin hakikati olarak var edilmiş yaraların alenen unu yer gerçekliğine bir kere daha ulaştırılıyor. Ne ki hazan dört bir yanı kuşatıyor, ne ki anlatılan bir mahzun güz hikayesi olmaktan çok ötede 20 Koca Yılın nasıl bir girdap haline dönüştürülünün de bariz bir ifşasını barındırıyor. Devletin ABC'si olabildiğince yalın ve biçimde yıkılmaya yüz tutmuş olan aklın tezahürüne sahip ve arka çıkmaya devam edenlerin dilini var ediyor. Her gün yepyeni bir kırılmayı var ediyor. Her gün ve öncesinden bir öncesinden birebir aynı, gelgelerim çok daha içkıcı bir toplamda cürümlerle şekillendiriliyor. Başamirin başfaşistiyle birle beraber kotardığı her tümce aman şimdi iktidardan olmayalım da abicim ne olursa olsunlarla birlikte bir da düş kırımı şekillendirilir. Düşüncenin yaralara dair ses etmenin ne varlığı ne izi söz konustur. Ceraat nüksettikçe her yanı kuşatmak ve fethetmekle açık ve bariz bir biçimde devam alınan tahakküm etme halleri güncellenir. Bitebiye doğrular yerine eğrilerini aldığı bir güncellik hasıl olur. Biyopolitik bir döngünün dahilinde hayatı o olmuş, şu hale konulmuş veya bu kırımları reyin edilmiş mesele edilmesinde 40 takla atılmaya devam edilir. Oysa yara hepten ortadadır. Oysa her şey doğrudan yaşayanların genel hanesinde bir sabit olarak çoktan işlenmiştir. Hedefler okunurken sanki büyük atılımlar bayisleri varmış gibi onlar atılıp tutulmaya devam ederken, Durmak yok yola devamı hal ve isteminden hemen sonra çıka gelen bizsiz bu memleketin hal nice olur korkutmasıyla da birleşik bir biçimde yönlendirme ve taahhütler toplamıyla memleketin dönüşümü en konu ve doğrudan doğruya karanlıktan çıka gelir. Cerahat artık öylesine pektir. Düzen ve siyasetin saccaya kırılmış olan yaygın medya o kadar rehin alınmıştır ki bütün bu başa örülmüş o çoraplar fark edilmiyor zannedilir bitevi çürüme her yanı kuşatırken meselemiz yoktur buyurulur. Oysa gören gözlere ve sorgulayan akıllara her şey yeni ülkenin kumaşının nasıl yamalı bahçe olduğunu da bildirir. Her nasıl bir ülkeden tas tamam çıkıldığının meramı aleni bir biçimde yaşama izi çıkartılandır. Duraksamak nedir bilmeden tüketimin tüketenin ol tükenişin şablonları aralıksız kılınır. Ne yol ne oradan ne akıl ne izan kalmıştır. Çünkü hepsi sıfırlanmıştır. Sıfırın tam da dibine esir edilmiştir. Mezopotamya Ajansı'ndan geçen haftadan aktarayım. nasıl'sa konuşacağız bol bol çünkü başamir aralıksız saldırıyor. Yurt ve ev kiralarından kaynaklı barınacak yer bulamayan öğrenciler 650 liralık bursların evde depozitosuna bile yetmediğini işaret edip verdikleri parayı da bir şekilde geri alıyorlar der. Fahiş ev fiyatları kiraları Ve yurt sıkıntısı nedeniyle dışarıda kalan üniversite öğrencileri İstanbul, Ankara ve Kocaeli başta olmak üzere toplam 9 kentte eylemde Barınamıyoruz Hareketi adı altında örgütlenirler. Örgütlenen öğrenciler yaşadıkları sıkıntıları parklarda yatarak protesto eder. Soğuk havaya rağmen eylemlerini sürdüren öğrenciler ev kiraları ile yurt fiyatlarının düşürülmesini talep eder. Ee, Vedat Saçak 3 gündür geceyi İstanbul'da parklarda geçiren öğrencilerdendir. AKP'li Cumhurbaşkanı'nın elinize dilinizde dursun ya dediği 650 liralık öğrenci burslarını işaret edip bu burs hiçbir şeyimize yetmiyor. İlk bursunun depozitoya veriyorsun. Hatta bursdan fazlasını depozito olarak veriyorsun. Verdikleri parayı da bir şekilde geri alıyorlardır. Hakkımızı alana kadar dışarıda mücadele edeceğiz. Birçok arkadaşım geçimini sağlamak için yarım gün çalışmak zorunda kalıyor. Öğrencilerin neden bu halde olduğunu sormalılar. Sorulmalıdır. Tüm gençlere ve öğrencilere çağrı yapıyoruz. Bu sorun hepimizin sorunudur. Buraya geleceklerin işi büyütebilirsiniz. Kimin elinden ne geliyorsa yapması gerekir der. Bir diğer öğrenci Özlem Damla Arık'ta bundan yurtların kapasitesinin düşük olduğunu belirtti. bundan dolayı öğrenciler devlet yurtlarına yerleşemiyor. Özel yurtlarsa çok fazla. Bu fahiş yurt ve kiraları devletin sessiz kalmasından dolayı buradayız. Fahiş yurt fiyatlarını ödemek için çalışmak zorunda kalıyoruz ya da cemaat yurtlarında kalıyoruz diye konuşur. Bizler yurtsuz öğrencileriz. Ev kiralarını ödeyemiyoruz ve bundan dolayı yaşam kalitemiz düşüyor. İktidar gelinliğinde burs 45 lira, çeyrek altın 30 liraydı. Şimdi burs 650 lira, çeyrek altın 800 lira. Buradan da farkı ölçebilirsiniz ifadelerini kullanır. Ee, Erdoğan pek çok manada açıklamalarda bulunurken devlet yurtları fiyatları şu an 450 lira. Burs parasından yalnızca 200 lira kalır. Kalan parayla nasıl geçinelim? Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamanın doğru olmadığı da apaçık ortada. Alım gücünün düştüğü böyle bir dönemde 650 lira gibi bütçeyi yeterli bulan insan hayal dünyasında yaşıyor demektedir. Öğrenciler çalışmak zorunda kalıyor. Bu da öğrencilerin emeğinin sömürüldüğünün kanıtıdır. Okulla işi bir arada götürmek sosyal hayattan tamamen mahrum kalmamıza neden oluyor diye konuşur. Bütünüyle bariz bir biçimde ve günlerdir devam eden bu... Ee, Tahaküm etme ve tahaküm perverlik çabasında e, başamir hiç durmaz. Onunla birazdan değineceğiz. Bugün haftalık fırçasını attı. E, Hazreti Putin'inden e, dayak yemeden önce. Olsun ona da değiniriz. Ninety ile başladık. Loopgaru, Düt Düt etiketiydi. Umarım doğru söylüyorum. Ya dat dat ya Düt Düt. Ninety Rabbit ile devam edeceğiz. Ve Ahmet arkasına Weezy, Mr. Grinsick, It My Beat le. Sesli meramda Karşı Radyo'da olacak. Eat My de farklı bir e, ses sekansı içerisinde bu duraksanmış ve düşük kalibrili menzilimizin hakikatini bizim yüzümüze vuran ses öbeklerini paylaşıyor. Kulak verelim sonra beraber olacağız. Burası Karşı Radyo. Şamir ve kendi düşünce kanaati. Kabine toplantısı sonrası aralıksız saldırılarına devam eder ama bugünkü kabine toplantısı sonrası son zamanlarda bazı park, bahçe ve buralardaki bankların üzerinde yatanların bir kısmının öğrencilikle alakası yok. Geze Parkı olayı neyse bir başka versiyonudur diye buyurur. Türkiye dünyada en fazla kamu yüksek öğrenim öğrencisi yurduna ve yatağına sahip ülkesidir der. Hükümete geldiğimizde 180, 190 olan yurt sayısının 774'de, 182 bin olan yatak kapasitesinin de 719 biz çıkardık. Bu yıl yurt başvurularının rekor kırarak 624 yükselmiştir. Yapılan başvuruların 430 bini yurtlarımıza yerleştirilmiştir der. CHP döneminde öğrenciler 30-40 kişilik koğuşlar gibi yurtlarda kalıyorlardı ifadelerini kullanır. Ee, sallamalara doyamayan bir baş amirimiz var çok şükür elhamdülillah maşallah sübhanallah barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencileri haklarını aramaya devam eder bunlardan birisi de Zelal Baydemir'dir sorunun kaynağının iktidar olduğunu da söyler yetkililer sorunlara çözüm olmamaya devam ederse eylemimizi çadır eylemine dönüştüreceğizler İstanbul'da ev kiralarının 2000 liranın üzerine başladığını dikkat çeken Bay Demir şunları söyler. Öğrenci olduğumuz için kiraları daha da yükseltiyorlar. Burada da dirse, direkt sermaye ile kurulan bir işbirliğinden bahsedebiliriz. Öğrenci olmamızdan dolayı çok düşük ücretlerle güvencesiz çalışmak zorunda kalıyoruz. Sorunlarımızın hepimizi ortak herkesi dayanışmayı büyütmeye davet ediyorumlar. HDP Diyarbakır Milletvekili Dersin daha ise öğrencilerin yaşadıkları sıkıntıları yabancı olmadıklarını bildir. 500-600 lira alan bir üniversite öğrencisinin eğitim hayatına devam etmesini istemek gerçekçi değildir der. Öğrencilerin yüksek ücretli evlere ya da apartlara mahkum edildiğini söyler milletvekili. Bugün de öğrenciler barınamadıkları için sokaklara mücadele ediyor. Bin odalı saraylarda yaşayanların öğrencileri sokaklarda mahkum etmesi asla kabul edilmez. Öğrencilerin bu mücadelesi meşrudur, en temel haktır. Bugün olduğu gibi bundan sonraki süreçte de bu meşru talebi haykırmak için öğrencilerin sesi olmaya ve alanda direnmeye devam edeceğiz der. Ekranlardan aksettirilmiş olan ülke tahiliyle pratikte var olanın arasındaki uçurum halini en kestirmeden bildiren bir direniş örgütlenir. Erk muktedir ve iktidarın var ettiği acziyet dolu, sadaka kabilinden yardım büyük dünyalar ayağa getirmiş gibi bildirenler ekranda ahkem üstüne ahkem keserken Öğrencileri yeni haftalar bitmeye çabalarken olmak dolayı nasıl da doğrudan bir yıkım, mahrumiyet ve hakkas olduğu da görünüş teferruat olarak şu sahnede bildirilen bir yaşam akdenin muhafazasıdır. Boylu boyunca endamı ile sahneye zuhur etmiş devletlinin bir ülkenin geleceğine dönük üstü örtük başı sonu muğlak kılınan tayyirlerinin vaatlerinin boşa düşmesi kesintisiz olarak kanıtlanır. Bir biçimde en temel hakların yıkıldığı. Çalındığı ya da yerli eksan edildiği yerde istenen hikaye aksetsin, duyurulsun, netice sokağa düşmüş olan isyanın ta kendisinde tekzip edilir. Bütünüyle meram barizdir. Yaşamsal olanların temek hat diye bildirilenlerin en basitinin hayatını idame ettiğini gayesinin karşısında yıkımı önceler devletli. Durmadan dinlemeden neyinize yetmiyor diye çıka gelir devletli. Yetemeyen şeyin bursların kıtlığından, yaşanan krizlerin ta kendisinden, ekonomik buğranın ortasında dıldızlak, ve başına terk edilen insanların suretlerinden afak yıkılınanlar hala çalçene büyük ülke masalları anlatılır. Büyükleri anlatılan mübalağa masalların miyadı da henüz dolmamış mıdır diye soralım bir yandan da. Çünkü 8 gündür bu durumu devam ettiriliyor. 8 gündür belki bugün 9. gün. Ve iktidarın sürekli bu hedef almaları ya da işte valilikler kanalıyla işte bu eylemleri geçersiz kılmaları misal gazete duvardan aktarayım. Eskişehir'de valilik gençleri engellemek için Covid-19 salgınını gerekçe gösterir. Hayret nasıl akıllarına düşüyorsa Covid-19 falan varmış diye. Son 24 saatte onu da vereyim artık Türkiye'de gündem değil Covid-19. 27 bin insan, 27.189 kişi, 88 kişi COVID-19'a yakalanıyor ve 206 can kaybı var. Neredeyse her gün bir küçük uçak dolusu insan hayatını yitiriyor, zayi ediyor ve bunu da bir şekilde ilaca bağlıyorlar ya da aşıya bağlıyorlar. Aşı olduk, akibetimizi bilmiyoruz ama aşı olup olmamak bir tercih meselesi ve bunun üzerine binlerce kere konuşuldu. Ama bu kelamı dinlemeyip de ölenlerin karşısında bir mahrumiyet, bir düzenleme, bir ilerleme ve bir geriletme söz konusu diye Bak bakıyoruz. Norveçler bilmem neler kendilerini işte öğrencilerini geleceklerini korurken ya da normal hayata dönerken biz de tam dersi anormalliğin içerisinde yaşamaya devam ediyoruz. Ne demiştik? Valilik Eskişehir'de 2021 22 akademik yılı başlamasıyla üniversitelerimiz yüzü eğitim geçeceğinden Öğrenciler çeşitli sebeplerle bir araya gelebilecekleri bu durumda virüsün yayılım hızının artmasına neden olacağı değerlendirilmiş ve bunun önüne geçirmesi talep edilmiş. Eskişehir valiliği yasaklarına rağmen bir grup öğrenci Eski Bağlar Mahallesi İsmet İnönü caddesindeki parkta bir araya gelir. Ev ve apart fiyatlarına getirilen zamları protesto ederler. Slogan atılmaz tabii ki. Öğrencileri sosyal medya kuralına uygun olarak eylem yapar. Gençler yanlarına getirdikleri batlanelere polisin adede ablukayı aldığı parkta otururlar. Ee, ekranlardan tabii ki bir ülke tevatürü var edilir ve bunu da isteye yapar. Muktedir. Her şeyi basmakalıp benzersiz bir biçimde bu uyum ahenk dahilinde. Her şey sanki yolundaymış türküsü çağrılır. Bunca hakikate rağmen sözümü ulak kılan, cerahati yücelten temsillerle, laf çevirmelerle, gündem, güne düşmüş olan ağır kaygı örtbas edilmeye çalışılıyor ki her şekilde e, örtbas edildikçe ya da örtbas edilmeye gayret edildikçe daha beter dibine doğru çürüyen ve illa her halde geziye bağlayacağını artık emin olduğumuz bir kanaat önderliği. E, laf söyledi bal kapağı şeklinde kendini tezahür ediyor. E, anlatacak çok şey var ve e, deyim yerindeyse hani Türkiye bir ceraat yuvası olarak şekillendiriliyor. Yeni ülke yeni ülke dedikleri buymuş çok şükür ekmek bulup e, karnımızı karnımız doyuruyoruz ya buna da şükür dememizi bekliyorlar. Sadece ekmekle olsayı, barınırken bile bin kere şükrediyoruz falan filan. Busy Rolah Eat My Beat'ten gelecek hemen arkasına ID2 ID2 ya da Absinien Solomon Records'un epey zaman önce dubplate'i Duplight'ten nihayet gün yüzü bulmuş ama üreticinin ismini bilmiyoruz maalesef Kulak kabartalım arkasından Sesli Meram karşı radyoda devam edecek What? <laughs> We gotta rearrange things from thing from the old days because now government the days of technology we got to circle and get business more together more <laughs> We've got to rearrange things from the old time days Because now, these of technology we got to sit and get business more together <laughs> Люблю, люблю, 2022 2022 2022 Geçiyoruz ki kimsenin ne olup bittiğinin farkına varmıyor. Dolar bir yandan tarihi bir zirveyi zorladı. Faya yoksulluk giderek artıyor. Türk işmesi açıklama yapıyor. Açlık sınırı 3049 liraya çıktı. Eylül ayında gıda fiyatlarındaki artış. Aylık %4 18 yıllık %24 56 hesaplandı. Mutfak enflasyonundaki artış güncelleniyor. Ve yoksulluk sınırı Türkiye dahilinde e, konut. Ulaşım, eğitim, sağlık benzeri ihtiyaçların yapıldığı aylık harcamaların toplam tutarı 9.831 liraya çıktı. E, neresinden tutsanız elde kalıyor. Bekar bir çalışanın yaşam maliyeti ise aylık 3.709 liraya kadar yükseldi. Hadi buyurun buradan yakın. Bir yandan şahlanan ekonomi. Şahlanıyoruz, uçuyoruz, kaçıyoruz, böyle oluyoruz, şöyle oluyoruz. Pöfünüz, pöfünüz, pöfünüz. İnanılmaz bir biçimde kış gelirken kış üstünde de bir günden havva gümüş kaya paylaşır. E, kış üstü mevsim yüzü kışa çevirirken doğalgazdan elektriği gıdadan konut kiralarına her şeye zam yağmur altında altan fiyatlar karşısında gelir sabit kalan milyonlar bu yoklukta kış nasıl geçecek diye kara kara düşünüyor. Bunlardan biri de biziz. Her zaman olduğu gibi tabii ki e, Başamir ve şurekası kabine toplantısında bunları değerlendirmiyor. Tabii ki düşünmüyorlar. Tabii ki umursamıyorlar. Mesela Bakan Kasapoğlu denen bir tip var Şu aşağıdaki demet gibi bir vezini veriyor ve bu rezilliği dikkat çekici bir biçimde sürekli tekrarlıyorlar. Mavi Vatan'ı inkar eden anlayışla PKK iltisaklı partilerle yaptıklarıyla işbirlikleriyle gençlerimizin geleceğini garanti altına alma noktasında açıkçası acziyeti görüyoruz. Gençlerimiz bizim göz bebeğimiz, onların bu çabaları en güzel şekilde gördüklerini ve bu güzel tabloyu da en güçlü şekilde hissettiklerini inanıyoruz. İşte bunun ispatı yurtlardaki anketlerde %98-99'larda çıkan memnuniyet anlayışı. Türkiye'nin her yerinde gençlerimizle birlikte oluyor, oturuyor, dertleşiyoruz. Peki bu sözlerin sarf edildiği günün gecesinde kolluk şiddeti, Eskişehir'inden İstanbul'una belli noktalardaki eylemlere saldırırken gösteriliyor. Bunlarla mı nasıl iyi geçiniyorsunuz? Böyle ezber, bu kadar motomot yıkıcı ve yaftılayıcı bayislerle birlikte bir sorunun çözümü değil de mutfak ve kati çözümsüzlüğüne devam oluyordur. Sahiden yok nereye çıkartır bizi bu ülkede? Bunun derdi tasısı ortadadır zaten. Ha bakan efendi gençlik ve spor bakanı olur kendileri. umurunda mıdır onu bilmiyoruz ama... Bu tekrarlar, bu bitebilik, bu aşina olmuş halin ötesine geçmiş artık olan şekilcilik, şemalcilik ve her durumda barınamayan insanların sadece öğrencilerden ibaret değil çünkü bu herkesi de kapsıyor. Barınamayan, geçinemeyen, yarına dair umudu kalmayan, bırakılmayan ve neredeyse her akşam açtığı haberlerde en az 2-3 cinayet, 2-3 alacak verecek kavgası, 2-3 işte geçinememen probleminin yarattığı sorunlar, psikolojik çöküntü, COVID'in bitmeyecek olduğunun neredeyse artık tescillenmiş olduğu hali hani bir grip gibi karşılayacağız 2021'de falan diye kendi kendine goy goy yapan ıı, Sağlık Bakanı mesela bizim alay ediyor ama ıı, bu pek bitecek gibi görünmüyor. Çünkü bu virüsün mutasyonu ve insanların böyle işte Dımızla kendi hallerine bırakıldığı bu neo kapital sistemin içerisinde hayatı da yer kalmıyor ve her defasında da aynı şeylerden biz bahsediyormuşuz gibi görünürken yıkım giderek kendini geliştiriyor ve yıkım ee, muktedir vardır yoktur tekerlemesine kendini kaptırıp götürürken her yeri kapsıyor. Bu arada küçük bir detay geçtiğimiz hafta kuran tinki almıştı kuran takpari kuran varbedi. Bu hafta da 26 Eylül Gomidas Vartabit'in e, doğum günüydü. İşte bu tarz kümelenmiş ve birbirinin bir örnek bir, bir biçimde devletli katının insanın hayatına dair sıfır önem verdiği bir zaman diliminde o da başka bir zamandan yaklaşık 106 yıl önce. Şişli'deki evinden alıp götürüldü Çankırı'ya ve Çankırı'dan geri döndükten sonra 35 yıl boyunca, e, neredeyse 20 yıl boyunca hiçbir ses çıkartmadan yaşam mücadelesi verdi. E, 20 sene boyunca kendi belleğini hatırlayabilmek sokaklarını ismi sessiz bir temsildi Şişli'nin Gomidas Vartabet. 15'in derin karanlığına çekildikten sonra da ses çıkmamıştı bir daha. 20 koca yıl sessiz kalıp bir asır sonra semt onu hatırlıyor. Bir özür borcu olanlar bir kere olsun duyarlar mıydı Grungu diye sormuştum. Grungu da turnam demekti. Hani evden bize haber ver deyip ağıt yaktığı bir dörtlük haline dönüşmüştü. Bu dörtlük de 1894 96 Adana Kırım'ı ve Kelike yürüs katliamlarını kapsıyordu. Ruhları bir kere daha huzur içinde uyusun diye düşünelim. E, sadece din adamı kimliği aynı zamanda Türkiye'nin en büyük etnomüzikologlarından biriydi. Bir Ermeni müzisyen, bir rahip. Ulusal Müzik Korosu'nun da kurucularından, Ermeni Ulusal Müzik Okulu'nun kurucularından. Bestenci aranjör ve koro şefi bizim de rotamızı belirleyen isimlerden biri. Gomidas Vartavid'in de ruhunu alalım. Güncellendikçe... Ya da güncelliği bahsi açtıkça geçmişimizi unutuyormuşuz gibi zannediyoruz. Ama her detayda ve her anlatılanda aksettirilenle bir kere daha nasıl mota mot tekrarların içerisinde Rein edildiğimizde böylelikle hatırlamakta fayda var. Grunk, Gomidas Vartabed diye yazın. Youtube müziğinden Spotify'a her yerde var. Belki kulak verirsiniz. ID2 ile devam edelim. Misanthropy Uh, son Rekords'dan B yüzünden bir parça Alex 1 ve yalnız da ikilisi Bloodshot Vantage Records'tan gelecek Sesli ben onu Are you alone out here? I don't know how radyodaki 199. bölümün son düstü düzenin başındaki temsillerin dilinden bir yoktur çıkınca olan şey yaşananlar yok olur mu sahiden de olabilir mi ekranlardan yayılan ülkenin ters köşesi her gün sokaklarımızda kendiliğinden zor ediyor sokak mahalle kantin okullardaki gibi şimdi parklardan ses ediliyor o güçlü ülke tiradının yanı başında ve ülkenin geleceğini kastı güncelleyen bir tahakküm haline isyan sürüyor Doğal akışı içinde kendi yanlışlarını doğru diye anan, addeden, büyüklere rağmen gençler izanı hakkı ve hukuku bildiriyor. Ceraat ekranlarda onca şatafata rağmen her gün birimizden birisine bedel kılınanlarla çıkıyor. Bir yer bir yurdun yaşamla ilintisine dair ket kesintisiz kalınıyor. Başefendiden en kolluk personelinin var ettiği tahakkümden, yaydığı şiddetten, her gün içkin kıldığı en akla hayale gelmeyeceğim olan kötülüklerden, bir ülkeyi mi kendiliğinden görünürlüğe kavuşuyor. Hayatı bu sahnede daha en baştan mağlup bir savaşa dönüştüren herkesin ama her bir bireyin hakkını yerle bir eden bir zihniyet, çeteleşmiş bir akım karşısında meseleler yok sayılıyor. Hiçbir şey ama hiçbir şey gerçekliğine kavuşmadan Sümen Altı elini diyor. Bir tek olumlanabilir şeyin yaşanmadığı her günün bir öncesinden kadar ya da bir öncesi kadar ağır yıkımlara kuşatıldığı yerde devletin, devletlinin muzları, irini, kötülüğü artık ekranların dibinden taşıyor. Kesin bilgi. Kim, nasıl, nerede ve ne şekilde hesabını verecek meçhul edilen yerde o ülke yeni olsa ne yazar eskinli ta kendisine bunca biat sürgütü inerken haksız mıyız düşünüyor musunuz? sesimem.tampler.com, diyot çizgi soundcloudcom karşı radyo ve karşıradyo.com adreslerinde bağlantıya geçebilirsiniz. Anlattığımız şeyler bir hakikat meselesi. Anlattığımız şeyler bugünden yarına çıkacak olan ahlar ve tüyler ve bunlara dair sorgulayabilirsek ne yapabiliriz meselesinin küçük bir teferruatı, detayı. Biz birbirimizi olabilirsek müsteliklerimizi de yitirmekten kurtulacağız en nihayetinde. Alex One Seeking Touch Records'tan gelecek haftanın vedası. Karşı radyodaydık. Burası There is a rare blue flower. It comes in the eastern surface. You pick one of these flowers. You can carry it to the top of the mountain. You may find what you are looking for.